Bismillahirrahmanirrahim. al-Rahman al-Rahim. İn halamıllilah, nähmeduhu ve nastayinuhu ve min الله وحده لا الله شريك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 يُصْلِحْ لَكُم مَعَامَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا فَإِنَّا فَيُنَاصِقُ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْعُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي, النار قال الله تعالى في وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِيهِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Sadakallahu'l-Azim Arkadaşlar Allah subhanahu ve teala'nın vaad haktır. Allah subhanahu ve teala kitabında bize vaatlerde bulunmuştur. مَسَلَا وَكَنْ حَقًا aleyna نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ Biz müminlere yardım edeceğiz demiştir. <gülüyor> Mesela biz müminleri düşmanlarına karşı güçlü kılacağız, onlara destek vereceğiz demiştir. Allah subhanehu ve teala'nın birebir Kur'an-ı Kerim'de birçok vaadi vardır. Biz bu vaatlerin hepsine iman ediyoruz. Ancak bizim imanımız ilme yakindir. Allah subhanehu ve teala bize haber verdi, biz iman ediyoruz. İmanın bir de bizzat gözle müşahede edilen aynel yakin hali vardır. İbrahim aleyhisselam Rabbine der ki, ya Rabbi sen e, ölüleri niçin diriltiyorsun? Rabbi ona cevap verir. İman etmiyor musun? İbrahim Aleyhisselam der ki iman ediyorum. İşte bu ilmi imandır. İlmel yakin olan imandır. Bilgi vardır ve bu bilgiye sonsuz güveni vardır. Ama gözle görünen, müşahede edilen yani aynel yakin olan iman her zaman ama her zaman daha güçlüdür. Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselamın ilme yakın olan imanını aynel yakine çevirmek için eline kuş al bunları parçala ve bildiğiniz kıssa izah edilir. Allah subhanehu ve teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize vaat ettiği vaatlerden bir tanesi de siz bana dua edin. Ud'u rabbekum. Siz Rabbinize dua edin. Estecib lekum. Rabbiniz de size icabet etsin. Rabbiniz de size icabet etsin. Bu da Allah'ın vaatlerinden bir vaattir. İslam alimleri Allah'ın vaadinin ilmel yakinden aynel yakine ulaşması için duası makbul olanlar diye başlıklaşmıştır. Konumuz duası makbul olanlar. Ancak önce bir mukaddime yapıyorum. İbn-i Ebi dünyanın kitabını açtınız. Veya hilyetül evliye açtınız. Veya başka başka kitaplara açtınız İslam alimlerinin. Orada bir başlık var. Duası makbul olanlar. Bir İslam aliminin için böyle bir başlık atmış ve duası makbul olanları oradan için serdetmiştir. Bir kitap açıyorsunuz. Orada geçmiş tarihte meydana gelmiş Allah'ın yardımlarından bahsediyor. Bir İslam alimi niçin Allah'ın yardımını mesela İbn Kesir El Bidaya ve Nihaya isimli eserinde, İbn Esir El Kamil'de sık sık buna değinir. Geçmiş tarihte şöyle şöyle bir olay oldu. Müminler Allah'ın vaadine güvendi. Allah da vaadini onlar üzerinde gerçekleştirdi. Birdenbire yağmur yağdı diye i̇bn Kesir müteaddit defalarca bahsetmiştir. Niçin biliyor musunuz? Niçin? İlmel yakin olan iman aynel yakine ulaşsın diye. İşte bugün hutbede sizin ilmel yakin olan imanınız. Yani biliyorsunuz ki Allah'a dua ettiğiniz zaman gece kalkıp Dök semasından yer semasına inen ve yok mu bana yardım eden diye nida eden Rabbinize "Rabbim ben senden bunu istiyorum." dediğiniz zaman Allah Subhanahu ve teala duanıza kabul olacak, cevap verecektir. Bunu biliyorsunuz. Var mı bundan kuşku olan yok? Ama bilgi kalpte ne kadar çok imana dönüşürse bilgi kalpte ne kadar çok aynel yakin olan imana yükselirse kişinin imanı artacak iman artınca da ne olacak? E, Amel artacaktır. Bir değerli sahabe vardır. İsmi Numan bin Kaffal'dır. Uhud günü de ayağa kalkmıştır. Ya Rabbi ben senin rızan uğruna senden istiyorum. Ben bugün öleyim ve cennete hak. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben bugün ölmek istiyorum. Senin yolunda şehit olmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum demiş ve o gün şehit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Numan'ı gördüm. Cennette yemyeşil bir bahçenin içerisindeydi. Numan ayya aksak olan bir sahabidir. Ayağı aksamadan koşarak gidiyordu demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbinden şehitliği istedi. Anında ona şehitlik verildi. Bir diğer sahabe Abdullah İbni Cahş, Sa'd İbni Ebi Vakkas'ı görür. Der ki gel beraber dua edelim. Beraber dua edelim. Sa'd İbni Vakkas tamam der gel beraber dua edelim rivayeti yapan, cennetle müjdelenen, on sahabeden biri olan Sadim'le bir Vakkas'tır. Beraber bir köşeye geçtik. Ellerimizi açtık. Ben başladım dua etmeye. Ya Rabbi, bugün de benim karşıma Uhud gününde güçlü, yaman bir düşman çıkar. Ben onu kılıç darbemle yerle bir edeyim. Üzerinde ganimetler olsun. Ganimetlerine de sahip olayım diye dua eder Sadim'in bir Vakkas. Sıra gelir Abdullah ibn Cahşah ya Rabbi der, ben senin yolunda savaşayım. Yaman bir düşman çıksın karşıma. O kılıç darbesiyle vursun, benim kulağımı kessin. O kılıç darbesiyle vursun, benim burnumu kessin ve ben senin yolunda şehit olayım. Sonra kıyamet gününde seninle karşılaştığım zaman, ey Abdullah kulağın nerede, ey Abdullah burnun nerede diye sorduğun zaman, Diyelim ki ben bunları senin yolunda feda ettim. Her ikisi de amin derler. Said bin Ebi Vakkas rivayet ediyor. İkimizin de icabet olundu. Ben yaman bir düşmanla savaştım. Onu bir kılıç darbesiyle indirdim. Onun ganimetlerine sahip oldum. Abdullah ise yaman bir düşmanla karşılaştı. Onun kulaklarını ve burnunu ipe asmışlar gezdiriyorlardı. Ben bunu gördüm der. Said İbni Müseyyep der ki Abdullah İbni Cahş İlk duasına nail oldu İste, e, e, ilk duası müstecep oldu e, icabet edildi şehit oldu ben umuyorum ki onun diğer duasına da icabet edilecektir de Said ibn Müseyyep tabiinin büyüklerindendir biliyorsunuz evet. Allah subhanehu ve teala dua ediyorlar tabi burada anlatılacak çok şey var arkadaşlar Allah'a Allah'tan istedikleri dualara bak işin bu kısmı da anlatılacak ama bizim hutbemizin konusu ne? Bizim hutmemizin konusu duası makbul olanlar. Ben duası makbul olanları size anlatacağım. Önce ben bunu hazırlandım. Kendim Allah'ım ben sana dua ettiğim zaman sen duaları kabul edersin. Kendim elme yakın olan imanımı aynen yakın olmaya çevirmeye çalıştım. Ve şimdi de gayem bunları size anlatarak sizin Rabbinize dua ettiğiniz zaman Rabbiniz duanıza icabet edecektir. Bu bilginizi aynel yakin olan imana çevirmeye çalışmak. Bera İbni Malik kimin kardeşi? Enes bin Malik'in kardeşi. Enes bin Malik kim? Tebük gününde geri kalan üç kişiden birisi. Allah Subhanehu ve Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etmiştir. O sana hayırlı bir ömür bolca evlat versin diye rivayetlere göre en son ölen sahabelerden bir tanesidir. Onlarca çocuğu 104 yaşında falan vefat ediyor. Tam hatırlamıyorum. Çok geç vefat eden bir sahabidir. Onun kardeşi Bera İbni Malik anlatıyor. Müslümanlara acı çektikleri bir esnada bir grup müşrikle karşılaşıyor. Müslümanlar ona diyor ki Resulullah Bera bir kimseye bu olay şeyden sonra oluyor anlaşılan. Resulullah'ın vefatından sonra oluyor. Müşriklerle Müslümanlar savaşıyor müşrikler oldukça müslümanlar oldukça sıkıntılı bir dönemde artık galip gelemiyorlar veya esir, etrafları sarılmış bilemiyoruz sıkıntıları var hemen yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine müracaat ediyorlar savaştayız sıkıntımız var derdimiz var problemimiz var nasıl çözelim dünyevi sebeplere sarılmıyorlar Rasullerinin Muhammed Mustafa'nın ...sözlerini düşünmeye başlıyorlar. Bir bakıyorlar ki bir söz akıllarına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eğer Bera bir konuda Allah'tan isteyerek Allah'a yemin ederse... ...Rabbi onun yeminine karşılık kesinlikle verecektir. Hemen Bera bin Mali'nin yanına geliyorlar. Bunun üzerine Bera bin Malik, Bera Malik yemin ediyor... Allah'a yemin ediyorum ki Rabbim sen bize yemin yeminle sana söylüyorum ki bize nasip et. Bize bunların boyunlarını vurmayı, bunları yenmeyi ve beni de Resulüne kavuşturmayı nasip et diyor. Ümmet için zafer, kendisi için şehadet diliyor. Gerçekten de o gün Müslümanlar kafirlerin tamamının boynunu vuruyor. Aynı gün Bera ibn Malik de ne yapıyor? Şehit oluyor. Bu da e, dua. Arkadaşlar dediğim gibi anlatılacak çok hadise var. Ama burada iki tane ilgi çeken nokta var. Birincisi Müslümanların sıkıştıkları zamanda Kur'an ve sünnete yapışmaları. Maddi ihtiyacım var. Kimden bulayım? Kur'an ve sünnette var. Kur'an'ı oku. Parayı nereden bulacağını söylüyor. Bir ihtiyacım var. Nasıl karşılayacağım? Nasıl karşılayacağım? Hastalığım var. Nasıl şifa bulacağım? Kalbimde sıkıntı var. Nasıl feraha ereceğim? Sağa sola bakma, insanlara gitme. Allah'ın kitabına git. Resulün sünnetine git. Resul Allah ve Resul seni en doğru yola hidayet edecektir. Hani meşhur bir rivayet vardır. Ashab-ı kiram ayakkabısının bağı kaybolsa Kur'an ve sünnette arıyordu ya, işte bu hadise budur. Ayakkabısının bağını Kur'an ve sünnette arayan bir neslin evlatlarıyız biz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Urve bin Zubeyr anlatıyor. Bu sahabenin, bu tabiinin Hayatın şey yapın. Her taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle akraba. Zübeyir bin Avvam'ın oğlu, Hazreti Ayşe'nin akrabası, Resulullah'ın akrabası, Ebu Bekir'in akrabası. Her taraftan büyük sahabelerle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle akraba. Hatta anlatmıştım daha önce ayağı kesileceği zaman narkoz verilecek. Bana narkoz vermeyin diyor. İki tane rivayet var. Rivayetin birine göre Vücuduna alkollü bir şey, haram olan bir şey almamak için narkozsuz kesin diyor. Bir rivayette ise narkoz verdiğiniz zaman Rabbime ibadet edemeyeceğim, bayılacağım değil mi? O kadar süre Rabbime ibadetten uzak duramam siz ayağımı kesin ben namaz kılacağım diyen bir tabiindir Urve İbni Zübeyir. Benim bildiğim bu. Bir kadınla ihtilaf yaşıyor. Kadın bu benim arazımı gasp etti diyor. Bu benim arazımı gasp etti ve diyor ki ben bunu nasıl yaparım? Ben Resulullah'tan şunu işittim. Kim haksız yere bir karışa gasp ederse orası yedi katmanıyla birlikte onun boyuna geçirilir. Ben Resul'den böyle bir şey işittim. Ben bunu işittiğim halde Resul'den dediğine göre Resulullah'ı da görmüş olabilir bilemiyorum. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse ben bunu işittiğim halde Resulullah'tan bunu duyduğum halde ben senin arazini nasıl gasp ederim diyor Kadının akrabası bu sözünden sonra senden ben bir delil istemeyeceğim dedi. <gülüyor> ee, Said yemin ediyor Allah'ım diyor eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et. Ve onu kendi arsasında öldür. Eğer bu kadın bana iftira ediyorsa... Onun gözünü köret ve onu kendi arsasında öldür diyor. Olayı nakleden ravi, Bukhara'da geçiyormuş bu rivaya subhanallah. Olayı nakleden ravi gerçekten de ölmeden önce gözü kör oldu. Ve kendi arsasında yürürken bir kuyuya düşüp orada öldü gitti diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Yaptığınıza dikkat edin. Umulur ki Allah subhanahu ve teala Allah muhafaza bir başkasının bedduasının size isabet etmesini sağlar da Rezil ve rüsvah olarak Allah'ın huzuruna çıkarsınız. Said İbni Ebi Vakkas biraz önce anlattığımız sahabe Allah'ın duasını en çok kabul ettiği ashabdan bir tanesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım onun dualarını kabul et buyurmuştur. İmam hakim rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'a Allah'ım ona ilmi öğret demiş. Abdullah İbni Abbas fakih bir alim olmuştur. Said İbni Ebi Vakkas'a Allah'ın onun dualarını kabul et demiştir. Said İbni Ebi Vakkas duaları kabul olan bir sahabe olmuştur. Cabir bin Semur'a anlatıyor. Kufeliler Said İbni Ebi Vakkas'ı Hazreti Ömer'e şikayet ettiler. Dediler, o da Said İbni Ebi Vakkas'ı görevden aldı, valilikten aldı. Yerine Ammar bin Yasir atadı. Şikayetlerinin sebebi şuydu namazı güzel kıldırmıyor. Hazreti Ömer, ey Ebu İshak yani Sa'd ibn Ebi Vakkas, bunlar senin güzel namaz kıldırmadığını söylüyorlar. Sa'd dedi ki vallahi ben onlara hiçbir şey eksik tutmadım. Allah'ın Resulü'nden nasıl gördüysem ben öyle kıldırdım. Yatsı namazının ilk iki rekatını uzattım, son iki rekatını kısalttım. Rasul'den nasıl gördüysem öyle yaptım. Ömer radıyallahu anh, bu senin iddianı ey Sa'd diyor. Kufe'ye Halka sorun diye insanları gönderiyor. Onlar da her camiye gidiyorlar. Sa'di i̇bn Ebi Vakas soruyorlar. Herkes onu övüyor. Beni Abbas camisine gittiklerinde bir adam bize soracak olursanız Saad cihada ordu göndermiyor. Malı dağıtmıyor. Yargıda adaletle davranmıyor dedi. Bunun üzerine Saad vallahi dedi sana üç şeyle dua edeceğim. Allah'ım eğer bu kulun yalan söylüyorsa Meşhur olmak için bunu söylüyorsa, riyadan dolayı bunu söylüyorsa bir, bunun ömrünü uzat. 2 fakirliğini artır. Üç, onu fitneye düşür. Ravi anlatıyor, ben o adamı gördüm diyor. Melik bin Umeyr anlatıyor, ben o adamı gördüm diyor. Yaşlılıktan kaşları gözlerinin önüne dökülmüştü, önünü göremiyordu. Yoldaki kız çocuklarını rahatsız eder, onlara göz kırpardı. Kendisine sorduklarında fitneye düşmüş yaşlı bir adam param pulum yok garibanım bana Sad'ın bedduası icabet etti demiştir. Evet. Sa'di bin Ebi Vakkas devam ediyor. Dualarına devam ediyor. Sa'di bin Müseyyep anlatıyor. Sa'dın Zehra adında bir cariyesi vardı. Zehra adında bir cariyesi. İpek bir elbise giydi dışarıya çıktı. Rüzgar esince elbise içini gösterdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh ...onun elbisesini inci ile bağlamak istedi. Sadim Nebi Vakkas da cariye benim... ...karışma dedi. Fakat Ömer onu dinlemedi. Sadim Nebi Vakkas Hazreti Ömer'e... ...beddua etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer hemen gitti. İnciyi ona verdi. Bana kısas yap dedi. Ve Saad onu affetti. Çünkü biliyor ki Sadim Nebi Vakkas... ...beddua ederse Ömer dahi... ...olsan o dua ne yapar? İsabet eder. Abdurrahman bin Af anlatıyor... Hazreti Osman bir gün sürekli burnu karayınca kölesini çağırdı. Benden sonra halifelik için Abdurrahman bin Affı yaz dedi. Hazreti Osman vefat edecek. Eğer vefat edecek olursam benden sonra Abdurrahman bin Af. Köle hemen Abdurrahman'ın yanına gitti. Müjde müjdeye Abdurrahman dedi. Nedir o müjde dedi Abdurrahman bin Affı? Osman Kendisinden sonra halifelik için senin ismini yazdı. Osman'dan sonra sen halife olacaksın dedi. Bundan dolayı Abdurrahman bin Af çok korktu. Kabirle minber arasına durdu. Allah'ım eğer Osman beni böyle bir şeye tayin etmişse ben ondan önce öldür dedi. Ben böyle bir görev istemiyorum. Eğer böyle bir zor görev bana tevdi edilecekse ben fitneye kapılacaksam. Eğer Osman'ın böyle bir isteği varsa beni ondan önce öldür dedi. Altı ay geçmeden Baktık ki Amr bin Af vefat etmiş. Allah duasını kabul etmiş. <gülüyor> Rivayet edildiğine göre Halit bin Velid askerlerin arasında içki içenler var. Gizli gizli saklı saklı içki içiyorlar. Halit bin Velid ne yaparsa yakalayamıyor. Tabi ellerindeki küpleri de açıp içine bakma imkanı yok. Müslümanın gizlisini araştıramazsın. Bir gün askeri bir küp şarap içki hemri almış geliyor. Halid bin Velid durdurur. Onun içindeki nedir der? Asker yalan söyler sirkedir der. Allah'ım eğer o sirke değilse onu sirkiye çevir der. Ve gider. Asker gelir arkadaşlarıyla beraberdir. Arkadaşlarla beraberdir. Küpü bir açarlar. Şarap değil içerisinden. Sirke çıkar. Bunu da e, İmni İbn Abdülberk e, İmam Zehebi El-İshabe'de rivayet etmiştir. Hazreti Ömer zamanında şiddetli bir kuraklık göstermiştir. Ömer insanlarla beraber araziye çıkmış, onlara iki rekat namaz kılmıştır, kıldırmıştır. Daha sonra Allah'ım senden bağışlanma diliyorum. Bizi suya kavuştur demiştir. Allah subhanahu ve teala çok geçmeden, çok geçmeden hemen yağmur indirmiştir. Yine <gülüyor> Said ibn Müseyyep rivayet ediyor. Arkadaşlar dikkat edin bunların hepsi rivayet. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta ikinci hutbede söyleyeceğim. İslam alimleri bunları niçin yazmış? Said i̇bn Müseyyep gibi büyük bir alim. Said i̇bn Müseyyep gibi büyük bir alim. Niçin bunları nakletmiş bizlere? Çünkü ilmel yakin olan iman aynı yakine ulaşsın diye biraz sonra bundan da bahsedelim inşallah. Said i̇bn Müseyyep anlatıyor. Hazreti Ömer haçtan Mina'dan inerken vade devesini çöktürdü. Sonra bir miktar toprak yadı Sonra üzerine elbisesinin ucunu koydu. Sonra başını oraya koyup sırt üstü yattı. Ellerini havaya kaldırdı. Allah'ım yaşlandım. Gücüm azaldı. Ve yönettiğim halkım dört bir yana dağıldı. Beni kullukta gevşeklik göstermeden, beni kullukta gevşeklik göstermeden ve insanların hakkını çiğnemeden beni yanına al dedi. Daha zilhicce ayı çıkmadan onu yer ve onu öldürdüler. <gülüyor> Rafi Binti Berze anlatıyor. Bahreynler hediyeleri Medine'den gelince Hazreti Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ilk kavuşacak olanınız şudur demiş hanımların için. Kimdir o? Oy oy. Zeynep Binti Cahş. Peki Zeynep Binti Cahş'ı nasıl tanımlamıştır? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli en uzun olan ne demektir? En cümert olan. Bunu anlatayım da rivayet biraz daha somutlasın zihninizde. Hazreti Ömer ganimetler gelince caş kızı Zeynep'e payını gönderiyor. Zeynep diyor ki Allah Ömer'i affetsin. Başka Müslümanlar başka fakirler buna benden daha layıktır. Ona dediler ki bu onun hepsi senin. O da subhanallah dedi. Eşyalar arasından bir elbise aldıktan sonra kendisine bir tane elbise alıyor. Hediyeleri şuraya serin ve üzerine bir örtü örtün dedi. Öyle yaptılar. Bana elini buraya daldır bir avuç filan filana götür. Al ne çıkarsa filan filana götür dedi. Bu şekilde hepsini dağıttı. Berze dedi ki Allah seni affetsin. Benim de payım olmalıydı hiç bana vermedin. Benim de payım olmalıydı hiç bana vermedin. Zeynep dedi ki örtüyü kaldır. Hepsi senin olsun altındakilerin. Örtüyü kaldırdığımızda Allah onun duasını kabul etti. Seksen dirhem bulduk. Sonra Zeynep ellerini havaya kaldırdı. Allah'ım Ömer'in hediyesi bu yıldan sonra bana ulaşmasın. Ben böyle yol, mal, mülk ben istemiyorum bana ulaşmasın dedi. Ve o yıl Zeynep vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk kavuşan eşi Zeynep İbni Binti Caş oldu. Ve eli uzun derken de çok cömertti. Kendisine gelen ne varsa hep infak ediyordu. Bir ihtiyar naklediyor. Kabe'yi tavaf ediyordu. Kabe'yi tavaf eden bir kör gördüm. Allah'ım beni affet ama öyle yapacağına da ben affet de pek inanmıyorum dedi. Bir kör Kabe'yi tavaf ederken ya Rabbi beni affet ama affet de pek ummuyorum dedi. Oradan dediler ki Allah'tan korkmuyor musun? Niye böyle dua ediyorsun? Dedi ki siz benim durumumu bilmezsiniz. Ben ve bir arkadaşım Osman öldürülürse fitne çıktığı zaman Hazreti Osman döneminde onun cesedinin yanına gideceğiz. Yüzünü açacağız, onun cesedine tokat vuracağız diye söz vermiştik. Fitneler çıktı. Osman'ın öldürüldüğünün haberini aldık. Evine vardık. Başı hanımının kucağındaydı. Arkadaşım kadına dedi ki Osman'ın yüzünü aç. Kadın dedi ki neden? Arkadaşım dedi ki ben onun yüzüne tokat vuracağım. Kadın dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında neler dediğini bilmiyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz siz? Arkadaşım utandı ve geri döndü. Ben de dedim ki onun yüzünü aç. Kadın bana beddua etmeye başladı. Ama ben hiçbir şey aldırmadan ona tokat attım. Sen ne yapıyorsun? Allah senin elini kurusun. Allah senin gözünü kör etsin. Allah senin günahını affetmesin dedi kadın. Allah elimi kuruttu. Kör oldum. Günahımın da affolunacağını ummuyorum dedi. Dikkat edin arkadaşlar. Süfyan İbni Uye'yı anlatıyor. Tume İbni Amr çok ibadetten bedeni kurumuş, beti bezi solmuştu. Ne bu halin diye sordular. Ben Osman'a tokat atacağımı yemin etmiştim. Öldürülünce o tokatlamaya gittim. Hanımı Allah elin felç etsin. Yüzünü cehennemde sürsün dedi. Elim felç oldu. Cehennemden kurtulmak için de böyle gece gündüz ne yapıyorum? İbadet ediyorum dedi. Hümeyd ibn Hilal anlatıyor. Hazreti Osman muhasıra altına alınca müminlerin annesi Ayşe geldi. O sırada gelen bir adam Ayşe'yi gördü. ...ve bedeninin vasıflarını... Ayşe'nin insanlara anlatmaya başladı. Ayşe ne oluyor ona? Allah onun elini koparsın. O sırada biri girdi... ...ve kılıçla ona vurdu. Adamın kolu koptu. Ayşe radıyallahu anh'ın başka... E, ...burada beddualar var. Ancak onları uzun uzun burada okumuyorum inşallah arkadaşlar. <gülüyor> Ensardan Ebu Milak... ...küneli bir sahabe. Hem kendi malıyla... Hem de başkalarının malıyla ticaret yapıyordu. Dört bir yana yolculuk yapardı. İbadete çok düşkündü. Çok takvalı bir zat idi. Yolculuğa çıktı. Hırsızlar önünü kesti. Bir hırsız önünü kesti. Elindekileri alacağım. Seni de öldüreceğim dedi. O da dedi ki senin derdin benim malımdır. Kanımı niye istiyorsun? Malım senin olsun. Tamam dedi güzel bir anlaşma. Mal benim. Can senin. Ondan sonra dedi ki. Yok pardon. Hayır. Hayır. E Dilediğin kadar namaz kılabilirsin. Ben namaz kılacağım dedi. Dilediği kadar e, namaz kılabilirsin. Dört rekat namaz kıldı. Duasında ey Vedut, ey arşın sahibi, ey dilediği her şeyi yapan, ulaşılamayan izzet sendendir. Zarar görmeyen hükümranlığın, arşın dört bir tarafını dolduran nurun hakkı için beni bu hırsızdan korumanı dua ediyor, istiyorum diye dua etti. Bu duayı bu nezberleyin. Ey herkesin yardımına yetişen yardım et bana dedi. Ve bunu dört bir üç kere tekrarladı. Bunun üzerine elinde mızrak olan bir suvarı yetişti. Hırsızı öldürdü. Ebu Milak'a kalk dedi. Ebu Milak aman babam sana feda olsun. Sen kimsin dedi. Allah bugün beni seninle kurtar dedi. O dedi ki ben dördüncü semadan gelen bir meleğim. İlk duanı ettiğinde gök kapılarının böyle sesini duyduk. İkinci duanı ettiğinde göktekinler çığlık ve gürültülerini işittim. Üçüncü kez dua edince bu sıkıntıdaki biridir. Bu onun duasıdır. Ben o duaya Allah'ın izniyle icabet edeceğim dedim. Ve Allah subhanehu ve teala senin düşmanını öldürmem için beni gönderdi buyuruyor. Bir adam Hazreti Ali'ye asılsız bir hadis söyledi. Hazreti Ali dedi ki sen yalan söylüyorsun. Adam dedi ki hayır yalan söylemedim. Ali dedi ki bak eğer yalan söylediysen sana beddua ederim dedi. Hazreti Ali adama beddua etti adam vefat etti. Arkadaşlar daha çok rivayet var ancak vaktimiz uzuyor. Tabiin arasında en çok duası kabul edilenlerden bir tanesi Said İbn-i Haccacı zalim onu şehit etmiş. Şehit ettikten sonra her gece rüyasına girmiş ona beddua etmiştir. Her gece rüyasına girmiş ve rüyadan, o korkulardan dolayı hacca zalimde ölüp gitmiştir. Annesi anlatıyor, horoz bir gün geç öttü de, geç öttüğü için namaza uyanamadığından dolayı sesin kesile demiş, horozun sesi kesilmiştir diyor. Allah subhane ve teala hepimizi bu imana eriştirsin. Bir ihtiyacımız olduğu zaman Rabbinden isteyen ve istediği makbul olunan, duası kabul olunan kullardan eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. <gülüyor> Dedik ki İslam alimleri bunları kitaplarına yazmışlar. İmam Ebu Hanife demiş ki arkadaşlar, fıkıhla uğraşmam, fıkıhtan bir meseleyle uğraşmam, bir hadisin illetiyle uğraşmamdan ziyade geçmişin haberlerini okumak bana daha sevgili gelir. Bana daha sevgili gelir. Dikkat edin arkadaşlar. Allah Subhanehu ve teala Hud suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlerin kıssalarını anlattıktan sonra biz bu kıssalar sana anlatıyoruz. Kalbin sebat etsin diye buyurmuştur. Demek ki geçmişin kıssaları kalpteki sebatı artıran büyük bir etkenmiş. Hilletül Evliya'da geçen birçok rivayet vardır. Mesela diyor ki ashabımızın büyüklerimizin kıssaları cennet bahçelerinin bir bahçedir bizim için. Gerçekten İnsanı etkileyen, insanı etkileyen en önemli ilim dallarından bir tanesi siyer ilmidir. Siyer ilmiyle yanlış anlamayın. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyerini anlatmıyorum. Kastetmiyorum. Siyer ilmiyle kastettiğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeri olduğu gibi ashabın, tabinin ve büyük alimlerin siyeridir. Yaşım ilerledi. Eskisi gibi kitap okumaya, ilim elde etmeye çalıştığım zaman Elbette direncim eskisi gibi olmuyor. Ne zaman direncim kaybolsa eskiden bunu yapardım ama şimdi daha çok yapıyorum. Alimlerin hayatını okuyorum ve Allah hamdolsun faydasını görüyorum. Arkadaşlar İmam Zehebi Siyeru Alamin Nübela isimli bir kitap yazmış. Yüzlerce binlerce sahabe tabi'in alimin hayatını yazmış. Boş olsun diye mi yazmış ha? İbn-i Hacer el-Eskalani ed-durerul kamine, gizli inciler, saklı kalmış incileri yazmış. Orada İbn-i Teymiye'den tutun, ashaba kadar birçok kimsenin hayatından bahsetmiştir. Yine İbn-i Hacer el-Eskalani, el-isabe fi temyiziz sahabeyi yazmıştır. Mesela okumuyoruz, hilletul evliya değil mi? Ashabın, tabiinin haberleri olan çok değerli bir eserdir. Arkadaşlar bu eserlere müracaat edin. Bunlardan Türkçe'ye çevirenler var. Siyer-ü Âlâ Nübelâ iki cilt olarak çıktı. Devamı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Mesela siyer Selef-i Salihin diye Selef alimlerinin hayatını anlatan kitaplar çıktı. Bununla birlikte Ömer bin Abdülaziz'in hayatını mutlaka okuyun. Ömer bin Abdülaziz'in hayatıyla ilgili üç tane farklı farklı kitap var. Yazarlarını ve yayınevlerini hatırlamıyorum. Birisi Ensar Neşriyat'ten çıkmış olabilir... Dehşet bir kitaptır. Birisinin ismi İmam Halil yazmıştır. Eski bir kitaptır. Bulabilirseniz bilmiyorum. Bunu mutlaka okuyun. İmam Ebu Hanife'nin hayatını anlatan, İmam Şafi'nin hayatını anlatan, Muhammed Ebu Zehra'nın büyük imamların hayatını anlatan kitapları vardır. Kitabın ismi İbni Teymiye'dir, 700 sayfa. Kitabın ismi Ebu Hanife'dir, 500 sayfa. Bunları mutlaka okuyun. Bunlar sizin kalplerinizin güçlenmesi İlim yolunda, davet yolunda, sabır yolunda kalplerinizin teskin olması için en güzel kaynaklardır. Arkadaşlar bakın İslam devletinde yaşamıyoruz. Şirk devletinde yaşıyoruz. Dışarıya bakın ben bugün cumaya geldim. Evden çıktım buraya gelene kadar gözüme haramlar değdi. Bugün çıkacaksınız hepiniz iş yerinize gideceksiniz. Kulağınıza onlarca haram diyecek, Gözünüz müşrikten başkasını görmeyecek. Kulağınız şirkten, küfürden ve fırsıktan başkasını işitmeyecek. Ve kalp bununla ne yapacak? Hastalanacak. Kalbi diriltmenin, kalbi canlandırmanın, kalbi tekrar hayata geçirmenin en güzel yolu işte siyer Selef Salihin, Selefimizin, Salih Selefimizin hayatını okumak, Salih Selefimizin hayatını incelemektir. Duası makbul olanlarla ilgili bu hafta başıma geçen, başımdan geçen bir şey anlatayım. Çok geç bir vakitte bir abla yazdı. Yardım topluyoruz ve dağıtıyoruz insanlara. Topladığımızı duymuş çok geç vakitte. Dedi ki ben hastayım dedi. Hastalığın ismini söyledi. Ben burada zikretmeyeyim. Hastalığın ismini söyledi. Kendi durumunu anlattı ve gerçekten <gülüyor> yani bizim de imkanımızın olacağı ve karşılayabileceğimiz bir durum değildi. Ben dedim ki yani çok para istiyorlar dedi. Allah'ın katında çok diye bir şey yok. Sen Rabbinden istersen dedim. Sen Rabbinden istersen Rabbini sana verecektir. Sabah uyandığımda Rabbi onun duasına icabet etmiş olduğunu gördüm. Uyandım elime telefonu aldım. Rabbi bir gecede anında onun duasına ne yapmış? İcabet etmiş. Allah hamdolsun inşallah tedavi olur. Ben Rabbimden ne zaman dua ettiysem Allah subhanehu ve teala hakkım olmadığı halde belki de, hak etmediğim halde günahlarıma rağmen dualarıma icabet etti. Ve hep şunu düşündüm. Bu günahlardan salim olsak, dilimizi günahlardan ari kılsak kulaklarımızı günahlardan hali kılsak durum ne olur ki? Hani burada anlattım ya, vallahi bu anlatılanlar bana afaki, garip gelmiyor. Niye biliyor musunuz? Bu kadar günahımıza rağmen. Bu kadar ibadette gevşekliğimize rağmen, bu kadar davette gevşekliğimize rağmen, dilimizin bu kadar günahına rağmen Allah bize bile icabet ediyorsa, bizim gibi günahkarlara bile icabet ediyorsa bunlar ol dediği zaman bir şeye Rabbim bu böyle olsun diye Rablerine dua ettikleri zaman Allah onların dualarını elbette kabul buyuracaktır. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbim. Bu vakitte en büyük temennimiz bu şif diyarında, bu küfür diyarında bu müşriklerin arasında tek başımıza yaşadığımız şu dönemde canımızı iman üzere alsın. Velhamdülillah Rabbil alemin namazcı saf tutun kardeşler.